İmam Hatip Okulu'nda okuyan bir bayan izleyicimiz, kardeşimizin sorusu. Hanımların muayyen günlerindeyken okulda mecburen tabi Kur'an-ı Kerim okutuyorlar veya ezber yapıyoruz diyor. Bu durumlarda okusak acaba caiz olur mu? Şimdi <gülüyor> yani prensip olarak kadınlar adetliyken ibadet yapamazlar. Yani namaz kılamaz, oruç tutamaz Kabe'yi tavaf edemez, mesela secde edemez, ee, işte Kur'an-ı Kerim'i de el, eline alıp, Mustafa e eline alıp okuyamaz. Yani genel kural bu. Ancak <gülüyor> başta İmam Malik olmak üzere bir kısım müştehitler kelime kelime harf harf okuyabileceğini söylüyorlar. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da iştihadı, görüşü, fetvası bu istikamettedir. Dolayısıyla e, öğrenmek amacıyla ve öğretmek amacıyla e, Kur'an-ı Kerim'i e, kelime kelime okuyabiliriz. Yani bunda e, bir zaruret da var. Bugün e, neredeyse bin tane eminatip lisesi var. Hı hı. E, 15 bin tane bizim Kur'an kursu öğreticimiz var. Bir milyon milyonu yakın e, Kur'an kursunda öğrenci var. Bayan Bunlar yüzde doksana da bayan. Bunlar yıl boyu Kur'an-ı Kerim okuyor. İşlerinde adet görenleri de var. Yani biz adet görenler ki 3 günle 10 gün arasında değişir. Yani üst limitini aldığınızda yani 10 gün adet olduğunda yani 30 günün 3'te 1'i değil mi? Evet. Yani eğer siz bunun ortasını yaklaşık 7 gün alırsanız 4'te biri yani ayın 4'te 1'ini Kur'an okumayacak, Kur'an kursuna gelmeyecek demek olur. Yani onun için Din Şayıf Şaf kurulumu bu görüşüne e, itibar etmek gerekir. Benim şahsi kanaatim de hanımefendiler Allah'ın kitabını öğrenmek amacıyla e, kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Bunda bir vebal olmaz.